Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazın farklı boyutları. Namaza hangi açıdan bakarsa bakalım. Bunun tam sonu gelmiyor. Önce kısaca namaz kılmayan durumuna bakalım. İnandığı halde, Müslüman olduğu halde namaz kılmayanlar kardeşlerimiz var. Gerçi bunlar da işte kalbin temizler der, şu bunu der. Veya da ben de görevliyim der, şu bunu der ama bunlar tabi öbür alemde geçersiz. Kısaca inşallah bakalım namaz kılmanın durumu ne olacak? <Gülüyor> Mevla'nın buyuruyor bizlere Müddet Suresi'nde Maaşere kupon fiy Dünya'da her insan ayetin başından öz yapayım inşallah. Dünya'da her insan yaptığı ameliyle rehinedir. Bela biri köle hissi ver kez evre Dünya'da her insan yaptığı ameli, davranışlarıyla, sözleriyle Allah katında rehine her insan. Nedir rehine? Borçlu bir insan bir malın rehine verir. Eğer öderse borçunu onu kurtarır. Namazda borçtur. Namaza borçtur. Bir insan namazı kılmazsa borçlu durumunu devam ettiği için rehinini o kendini kurtaramaz. Yani özgür olamaz. Nasıl olur tabi bu? Dünyada reyledir namaz kılmayanlar. Kalpleri sıkıntıda. Gönlleri dardır. Meza girince kabir azabı çekerler. Tabii mahşer işleri daha da zor. İlla eshaber yemin. Ancak hesabı yemin buna kendilerini kurtaranlar özgüne kavuşanlardır. Hesabı yemin yani sağ eshabı diyorlar bunlara, mahşerde amel defterini sahil alanlar. Ne olacak peki bunlar? Meyla bir cennetin Fî cennâtin. bunların yeri öbür alemde cennetler. Cennetler. Yani bir Müslüman, inanan Müslüman, cennetin varlığını bildiği halde oraya doğru koşmazsa Gerekini yapmazsa... Gerçekten... Yazık olacak kendisi. Yazık olacak senden. Fî cennatin... Cennet olacaklar. Yetesâ elûle. Ve orada... Soracaklar. Karşılıklı olarak soracaklar. Cennettekiler. Çok kısa... Bu özeteyim inşallah. Müslümanlar ehli iman... Cennete... Girince... E önce herkes yeni bir hayata bir uyum sağlamak. Cennet hayatına. Yani mahşerden geldik oraya. Güneş altına çıkıldı insanlar. Cennete girildi. Cennet hayallere sığmayan, yazıyla dile anlatılmayan, gönüllere hayale gelmeyen güzellik. Yani evrendeki en güzel bir alem bir alem arasında böyle cennettir. Eğer cennet cennete girerken melektere karşılayacaklar. Gel bakalım Ali Efendi'ye gel bakalım Fatma Hanım, Ayşe Hanım. Senin yerin makamın burası. Köşk, saray, bahçeler artık aklı hale sığmayan yani farklı bir alem ama. Köşk, saray deyince böyle beton falan yaldız, yaldı bu falan değil doğal, heşol doğal böylece. Yakut'tan, ince mercandan yekpare. Ağaçları başka ağaçlar. Ağaç var orada ama gövdesi odun değil. Altından, altından. Kökü yukarıda, dal aşağıda. Yani farklı bir alem. Hayal ettiğin bir alem. Önce her kadar bir cennete girince o muazzam bir heyecan Doğlukta heyecanlar her yerleştiği yerine her işi olacak orada. Sonra altına gelecek insanların başına gelecek. Benim bir annem vardı dünyada, babam vardı, oğlum vardı, kızım vardı, torunum vardı, işte gelinim vardı, kardeşim vardı, yakınlarım vardı altına gelecek. Acaba nerede bunlar ama şimdi? Şimdi özlem oradan başlıyor. Özlem başlıyor. Nerede bunlar? Hep araştıracaklar işte herkes. Gece araştırıyor. Ama yoruluyor mu? Yok, yorulmuyor. yer gerçekim yok. Biz de uçar gidecek, uçacak böyle. Biz hız anda. Ne doluşacak? E, burada birbirini tanıyanlar oradaki tacak birbirlerini. Komşusunu görecek, arkadaşını görecek. İşte annemi mi babamı mü, mü soracaklar. Bulan buldu. Bulmeyen olacak tabii. Olacak Bakacak ki annesi var, abası <gülüyor> yok. Bir oğlu var, bir oğlu yok. Bir kız var, bir kız yok. Torun biri var, biri yok mesela. Bulamayacaklar. Nerede bunlar? E, cehennet olmadığına göre Allah kuruldu. Bunun karşılığı ne karşıdı? Cehennem. Mela sağ yetesâ elûne anil mücrimine mücrimlere soracaklar allah Teala o anda aradan perdeyi kaldıracak. Cennettekiler cehennemi görecekler. Orada. Aradaki mesafe kim bire kaç milyar ışık yılı. O kadar uzak mesafe. Verdi yani gösterecek onlara böylece. Bakacak cennettekiler cehennemi görecekler. Allah Allah. O cennetten cehenneme bakmak tabi farklı başka bir şey. Cehenneme bakmak. Ateş ateş alev. Gaya deryesi kaynıyor, ses çıkarıyor, fokur fokur kaynıyor. İnsanlar işte atılmışlar, Jermanya olar, bakacaklar ama oradaki yakın tanıyamayacak cenen tanıyamıyor. korku kokuyu Onlar tanıyacak cenen ...işte İşte baba, abi, oğlum, kızım varacaklar. Onun buna... soracak cenen Ma سَدَكَكُمْ fi sakar. Sakar, en azgın cehennem, alevi ısı daha fazla cehennem. Sizi buraya götüren sebeplerin ne suçunuz ne, kabahatınız ne? Neyse buraya girdiniz, kalum. Çünkü cevaben, لَمْ دَكُ musalli الْمُصَالِّي Bak, burada. لَمْ Biz dünyada namaz kılmazdık. Daha kabahatları var. Ama kabaten en büyüğü, en başta namaz kılmama kabahatı. Tabi sonra sayıyorlar işte, şunu şunu yapma yapmazdık. Ne zaman kadar? Hatta etenler yakın, ölüm gelinceye kadar. Yani dönüş yapmadan, tevbe etmeden ölenler bunlar. Bir kimse namaz kılmamış olabilir bazı geçmiş çağlarında. Ama tevbe edip namaza başlar, kaza ederse tabi kurtarıyor. Böylece. Ama hiç namaza başlamadan dönüş yapmadan ölürse Allah korusun yeri cehennem yani namaz kılmayanlar namaz kılmamaya bir bayağı aramasınlar da namaz kılmak için de zorlasınlar bu Yani bunun başka altını yok mu? Başka bir Şimdi gelmişler namaz kılanlara gelelim. Namaz kılmak zor mu? Biraz zor. Zor. zor. Bu iş Meryem buyuruyor Bakara 45'te. Bismillahirrahmanirrahim. Vesta'inu bis sabr ve salah. Allah'a bir bakı versin. ediniz. Yardım, dileğiniz. Dua ediniz. Ne ile? Bis sabrı ve salah. Sabır etmek namaz için Allah'ta yardım isteyiniz. Sabır, namaz için Önce sabır. Bak bu geliyor. Namaz böyle. Sabır. Sabır her türlü olumsuzluğu göğüsleme. Köpürmeme böyle. biraz de parlamama. Neden? E bir insan ehli imansa imanın bir şartı da nedir? Kader imandır. Kader'de bu yazılmış. Olacak. Olacak. Kader yazılmış olacak bağırıp çağırmak, bu önlendirmek. Önce sabır lazım. Sabır lazım. Sonra namaz kılmak için de yine anlatan yardım işlemek gerekiyor. Çünkü nedir namaz? Nefis, pek istemez namaz kılmak. Nefis tembelliği sever. Mesela öğle tatilinde e, yemek olması verilmiş, Diğerler gibi diğer namaz koyanlar müzikleri dinliyorlar, yemek yiyorlar, çayla yüzümle övüyorlar. Namaz kana ne yapacak? O araya yani yemek bolasında istihzaatından kadar kere gidip bu vakit ayırıp onu bölüp namazı koyacak orada böylece. İkindi, hele istihzaatına de geliyor yerine göre de. Kişi ne yapıyor arada Abdestini tutuyor, ayırıyor kendisine ...işte bir arada ikindiği gerek çalışıyor kılca tabii buna göre. E, eve neye geldi? Mesela yatsıda... ...eve geldi, işten geldi... ...hele kışın soğukta, üşümüş yollarda... ...bazen büyük şehirlerde trafik duruyor... ...hele İstanbul'da, köprüde... ...iki saat kalmış kişi... ...eve geliyor, yorgun, yorgun eve geliyor... ...artık kafası şişmiş tamamen... sinire bozulmuş... Öfke vermişsine bozulmuş. Sitesi eve geliyor. Ne yapması gerekiyor? Yası yıkılması gerekiyor. E, Sabahtan namaza kalkması gerekiyor. Kısa gecelerde de kalkması gerekiyor. Nedir bu? Nefs-i çok güç geliyor. Ağır geliyor nefs-i Bu ismi Eylülah biliyor. Ve hale lekebîretun Ve inneha o. Oh. Buradaki zamir, Me'ennet zamiri hem sabra hem namaza gidiyor. Sabretmek, yani sabırla namaz devam etmek, namaz kılmak nedir? Lekebi üretiyor. Dinlerin cevabına lam geldi mi, bu tehkitçe anlamaya geliyor böyle. O çok büyütülü güçtür. İlla nelhâşi'in ancak huşu edenlere namaz hakkı gelir. Huşu Allah'tan korkanlara gelir. Demek ki eğer bir kimselerde Allah korkusu yoksa Allah korkusu Kişi ne yapar? evine kadar ne kadar işin namaz sırası mı der böyle? İşin yoğun zamanda işin namaz sırası mı der? Yolda namaz sırası mı der? İş yapmaz. Ama haber dinler. Yani Televizyeler dinler böyle. Onu bunun her şeyini yapar. Çayını yudumlar. sigarasını çeker. Onlara üşenmez bunları. Namazı gelince üşendirir. İşte üşenmemek için, bu nefsi aşmak için, tabi bayağı şikayeten insan tahrik eder. Allah kerimdir ve bak kılmıyorlar der. Halbuki düşünsek, düşünsek evet her zaman her dönemde kıymana çoğta dünyada çoğta kılmayanlar var Ama bir de şunu düşenin ki Allah katında dünya nedir? Ne yani şu evrene bakalım böyle. Galaksi yanında böyle. Galaksi yanında Dünya bir toz değil. Nokta değil Dünya böyle. İnsanlar kılmış kılmış. Dünya insan olsa ne olacak gibi? Allah katına ver. Hiç ne Yani cehennem hiç alacak bunları alacak bunları. Böylece. Bunun için nefsi aşmalı, tembelliği aşmalı, şeytana aşmalı. Her şeyi böyle göğüsleyip, insan kendi namazı zorlayacak. Ve bu arada bir de dua etme gerekiyor. hadi İbrahim Aleyhisselam Ebu'l-Enbiad eder kendisine. Yani büyük bir peygamber, çok bir peygamberin kendisi. Böyleyken şeye dua ediyor. Rabbici alni mükümmes sala. Bak, Rabbici alni mükümmes sala. Rabim benim namaz kılcı eyle. Tabi onlar namaz kılıyor ama gerçek namaz kılcı eyle. Allah'a görebilecek. Bir peygamber Allah dua edip beni namaz kılışı eyle benim zürüyeti ve zürüyetimi de. onu nasip ediyor. Demek ki namaz kılışı Allah'tan yardım isteyelim. <gülüyor> Peygamber bu aleyhissal mazretti. adı Şerif ilm-i mazi, hakim ve türmizde, belki de de Yani Adı-ı Şerif çok bir kuvvet adı Şerif. Burası ida Hazretleri اِذَا رَيْتِمُ رَجُّلَ يَعْتَادِمُ مَسَاجِدَ Bir kimseyi mescidlere devam ettiğini görürseniz, namaz kulluğunu görürseniz, o kimse hakkında şahit ediniz ki o ehli iman mü'mindir o. Mesela musallaya kişi konduğu zaman musallaya camide, kondu musallaya tabut içerisinde genelde soruluyor tabi Nasıl biliyorsun bunu derlerden? Eğer namaz kılıyorsa bu kişi o zaman burada iman şahitli gerektiğinde gerekiyor var? Evet ehli iman namaz kılıyorsa. Namaz kılmıyorsa susmak gerekiyor burada. Susmak gerekiyor burada. Demek ki namaz imanın görünen alameti. İman gizidir. Ama dışı yalnız alameti nedir? Namaz. Böyle. Her şeyin alameti vardır. Bunun alameti namaz-ı iman-ı namaz. Yine buyur peyali Aleyhisselam Hazretleri Es-salatu imadu din Namaz dinin direği özü, ruhu namaz. Dinsiz namaz olmuyor aslında. Yani dinsiz namaz olmuyor. Femen ekameha Kim o namazı kılarsa yani o direği dikerse Din, dinin direğini dikmiştir böyle. Din tamamdır. Ve men ki namaz terek ederse fekat hedemeddin dinin direğini yıkmış oluyor. Yani namaz, dinin direği. Dinin direği. Yani özü ruhu. Namaz, dinin özü ruhu temeli, direği. Ki namazını kılarsa, dinin direğini dikiş dik dik dik oluyor. Kılmayan da, Dinin dinini yıkmış oluyor mu Yani bunun için namaz kılmaya kendimize zorlayalım, Allah'a Teala'dan dua demi yalvaralım, bu rakemizi zorlamamız gerekiyor Bir gün biri anlattı, kendisi anlattı böylece, Bir gece bir sohbet edip bir yere, o gece orada konu namazmış. Bu namaz kırılmış kendisine. Cuma civarıymış o günde, o gece. O gece bu işinden, gönlünden kendi kendine kesin karar veriyor. Ben inşallah sabah namazı başlayacağım diye kendi kendine. Buna kesin karar veriyor. Yani namaz kılmam gerekiyor, şarttır, zorunludur, Allah'ın bir emridir ve sabah namazdan namaza başlamaya karar veriyor. El ele yatıp bekarmıştı. Sabah sağına kurmuş, o zaman telefon yoktuğunuz daha, sağda kurmuş şimdi, namazını bekliyor. Sağda çalıyor, biraz sonra ezan okuma başlıyor. Başlıyor ama ilk defa namazda başlayacak. Hiç namaz kırmama hayatında ama. Hiç namaz kırmama hayatında. İlk namaza başlayacak, saat çalıp uyanıyor, biraz ezan okuma başlıyor. Fakat biri kalkan namaz. Sanki üstüne bir dağ yük Yük üzerinde var. Ağırlık üzerinde var. Bir türlü o yükü aşamıyor. Yani şeytanı aşamıyor. Nefsini aşamıyor. O benliğini yapısını aşamıyor. Bir türlü kalkamıyor, kalkamıyor, kalkamıyor. Zorluyor kendisini. Kalkarım, alkarım derken, zorluyor derken uyku, uykuya dalıyor. Uykuya dalıyor bir uyanıyor. Güneş doğmuş. Namaza kalkamadı. Aynı şöyle diyor böylece. Nasıl bir güreşi telefon diyor minberi çıkar da sırtı yere gelir. Nasıl diye üzülürse ben öyle olduğum anda belirtmedi. Yani sanki beni birbirini kaldırıp tuş etmiş diyor. Yere vurmuş beni diyor. Minberi atmış sırtı yere getirmiş diyor. Öyle olduğum <gülüyor> gün doğunca diyor. Pişman oldum be. Kendin eyvah. Ben ne namazı kılamadım. Bunu kılamam lazımdı diye diyor. Kılamadım diyor. O anda yemin ettim kendi kendime diyor. Ya Rabbi ben namaza başlamazsam ağzından bir rıkmış diye yemin ediyor onda. Yemin Allah-u Saat dokuz on olmuş kahvaltı zamana gelmiş annesi kapıyı vuruyor. Oğlum ağzı oktay. Oktay oktay kalk ne oldu anne? İşte, sofra hazır gel kahvaltıya. Anne ben de rahatsız yemeyeceğim istemiyorum. Ne oldu oğlum? İşte, tabi söylemiyor anne böyle. Anne ben yemeyeceğim. Canım istemiyor rahatsız biraz böyle. Ne yapalım bırak beni. İrban sıvam ya bana yapmalı böyle. Sitrisli, sinirli. Herkesi aşamıyor, kılamıyor. Şeytana mücadele ediyor. Ama tuşa geldi sabah namazına kalkamayınca. Bu durumda anayi tabii gidiyor. Bir saat sonra yine oğlum ne oldu? Ya, bu şey yapar. Anne. Bu şimdi öğle namazı bekliyor. Amacı camiye gidecek. Ama da bilmiyor ama orada öğlecek namaz kılmasında. Da. Cami amacı da. Artık öğleye bekliyor. Öğle yakıcı Tuvalete kalkıyor. Şu giderken... Yine uzarlıyor, içeri giriyor, dışarı çıkıyor, durduruyor, duramıyor, stres geçiriyor. Böyle zorlukma başlıyor. Gideyim gidemiyor, yine gidemiyor bu dönemler. Öyle yine yükülamıyor bu dönemler. Yine öyle, aşamıyor kendisini, yine öyle yükülamıyor. Ama artık çıldıracak, bunalına gülmüş, o dönemler böyle. Niye yükülamıyorum böyle? İşin içini yiyor. Orada arada, karın acıkmış iyice. Açtığına bakın, bak parası böyle, açtığın işte böyle böyle. Kan acıkmış, o kadar acıkmış ya, o kadar can acıkmış. E, pazar gün onlar için işte güzel bir, bir şey yapmamışken kahvaltıyı hazırlamış pazar günlerinde. Canım da o kadar istiyor, onları da istiyor. Kokusu geliyor burnuna, karnı aç. Yemin etti ama yem yememeye de inat ediyor işte burada. Artık şöyle bak dedi muhtemelen kendisi böyle şey dedi, Eğer de yememeye, yemin etmesin belki namaz kılmasın belki de böyle. böyle. Açlığa dayanamadım dedi. Açlık ve namaza götürür namaz götürür Artık aşağıya dayanmıyor. aşağıya dayanamıyor. İkindiye bekliyor, zorla böyle. Abdüsele alıyor şimdi. Yemek yemek için işte. Abdüsele <gülüyor> alıyor. İkindiye yaklaşınca gidiyor, camiye gidiyor. Camiye bir girdim dedi, bir defa şöyle bir camiye baktım falan böyle. Allah başka bir hava camide böyle. Yoş bir hava, sakin bir hava, manevi bir hava, feyizli bir hava, tatlı bir hava böyle. Evet, herkes böyle önüne bakıyor, elini bağlamış, namaz kılıyorlar. Ben de yanındaki ne bakar namaz kılıyor, yatım, kalktım dedim, fazla kılınmedi. Duaytik ama dedi işleri sırlını gitti de böyle, namaz kılıverdi. Rahatladım ben böyle. Yani bir sanki bir beden savaşı kazanmış gibi, komutan gibi beni böyle. O durumdan kelimeler. Rahatladım, muazzam rahatladım kime, kelimeleri böyle. O eti eve gelir dedi, anne çabuk haza sofrayı. Kemiğim kanım çok acı. Oğlum ne yemezsene kadar anlatırım. Tabi karın da ölüyor. Şöyle, şimdi Elhamdülillah kendi namaz kıldığı gibi çok kişi namazaya alışıyordu kendisi bu şekilde. Böylece. Demek ki namaz kılmayanlar için namaz kılmak çok güç bir şey başlamak namaza başlamak. Fakat bunun başka bir yolu yok ama. Bunu sanmak gerekiyor buna. Şimdi namazın bir boyutu Âlemi şahadet deyim madde âleminde namaz kılmak bedensel o ibadet bu Bedensel ibadettir. Bu madde aleminde âlemi şahadet dini bu aleme buradan beden ile namazı kılmak. Neden namaz dinin direği? Diğer ibadetler bazı organlarla oluyor ya da sır parası oluyor bazı ibadetler. Mesela zekat da farzdır. Namaz eşittir. olur. Fakat o daha kolay o namaz zekat verecek. Yani bir gönülden, gönülden o malı çıkarabilmek, cebinden, kasadan çıkarıp verebilmek daha kolay verecek. Ama namazın çok şartları var. Abdesi var, şuzu var, busu var, e, yatıp kalkmaları var, okuması var, her zaman bir vakti var. Zekatın vakti de yok. Evet, yılda bir defa ama hem örmeşah diyor ki on gün sıra ver, yirmi gün ver, iki ay sıra ver. Ya bir önce kadar gece günüz ver, kolay vereceğim. Ama namazın vakitleri var, namaz vakitleri var, daha güçtür. Şimdi bir insan namazını dünyada güzel kılarsa ya kılmasa, ne oluyor şimdi bu? Bir de alemin misal vardır, çok alemler vardır. Fatihada geliyor, Rabbil alemin diye, Elhamdül Rabbil alemin, elhamdülillah Rabbil alemin. Allahü Teala. Bütün alemlerin Rabbi alemler. Berzah, Berzah alemi vardır. Öyle o halinde. Ruhlar alemi var. Melekler alemi var. alemi ve cevrut var. Biri de alem misal. Misal alemi deniyor. Alemin şehadetli madde aleminde varlıklar var. Yani insan olsun diye var. Kardeş. Melekler aleminde melekler var. Ruhlar var. Alemizde kimisi yok orada alemin, Orada yok varlıklar. Orası bir ale gibi. Ale gibi. dünyada ne kadar insanlar varsa her insanın o andaki neyse yapısı o odona bir görüntüsü vardır. Ama şekil değil de yalnız manası vardır. Manası vardır. İşte rüya budur muhtemelen. Rüya budur böylece. Yani rüya sadıka. Bir insan ailenin misaldeki karşılığını görür. Mesela bir yakınını, kardeşini nasıl görür? Dar bir çukurda görür böyle. ademek ki sıkıntıda. Karanlığında görür. Burada bir yorum ister. Yorum ister burada. Mesela bir meyve yiyor görür. Tatlı meyve güzel. Bir de ekşi meyve yiyor mesela. Bu anlamı değişir Evliyola alemi uyurken görür, kişinin durumunu bilir. Şimdi namaz kâbde kimsenin de namazdaki yapısı, iş alemi, manası alimü alem sallâhü anh görülüyor, görünüyor. Bir mübarek Evliyullah vardır imamı bir gibi diye, imamı biri gibi İmam dinde önder de anamalar. Bir gibi, aslında ödemişliğin bir bucağıdır. Ödemişliğin olan bucak, birge. Bir gibi yani birgiye mensup oral anlamına geliyor. Aslında kendisi balık kesirli. Ödemişliğin bucağı birgeye yerleşmiş. Hatta kabri orada şu anda. Yani Büyük Eylülullah kendisi. Bu İmam Büyük Hazretleri İstanbul'a gelince zamanın padişahı bunu duymuş. Ramaz ayındaymış. Bunu davetmiş sarayına. O zaman Ramazan gecelerinde padişahın huzurunda huzur sohbetleri yapılırmış. Toplamış alemler sohbet yapılırmış. Padişahın ilk defa bunu görecek. Yan bir gibi. İsmini duymuş, namını duymuş. bir daha görecek. Onu davet etmiş. İmam Büyük Hazretleri biraz geç kalmış. akşam namazı cemaati kılmışlar. İftar yapmışlar, namazı kılmışlar. Yalnız Başvezir o namazı camide yetişememiş Başvezir yani başbakan başvezir vezir yetişememiş namaza baş vezir, bir kenarda salonun bir kenarında aç kılıyormuş İmam Büyük Hazretleri girerken başkanına geçerken ona selam veriyor Esra Aleyküm Yağ Beş Vezir'e selam veriyor buna kardeşim namazı tabu padişah bunu duyuyor görüyor karşıdan. padişah notunu veriyor Rum'un methetili ama bu diyor, yani dengesi biri bu. Namaz konu sınav verdi. Ya yani bunun ne evli olma ne hocalı var bunu diyor. Bunun dengesi bozuk insan bu böyle. Oturuyor, öyle kaldı. E bunun bu şekiller oturuyor, verince hiç buna şey edilmiyor kendisine. Bu da sınav veriyor mecliste. Hem akari oturuyor. Tarihde yani sohbet yapılıyor. Her alem bir şey konuşuyor. Şimdi padişah buna soruyor. E yeni gelen adı az Muhammed'dir. babası Ali. Ey Ali oğlu Muhammed. Sana bir şey söyle bakalım. Buyurun padişahı padişahım. Şimdi padişah bunu soruyor. Peki diyor, namaz kılan kimse selam verilir mi düştü buna? Verilmez padişahım. Sen ne verdin? Öyle bir şey yapmadım. Nasıl yapmadım? Merkezimi gözle gördüm. Benim başvizirimiz selam ver namazayken. O, da an, o namazda değildi ki o anda. Ali i baktım. O bahçede şiçeklerle şirkeni konuşuyordu. Şiçeklerle dibini kazıyor, onlar yapıyor. Yani bahçede çalışan insanı selam verilir. Başka duruyor Allah Allah. O namaz koydu orada. Ayak alkiye baş verir. Sultanım ah buyurun. Hocam doğru söylüyor. Evet kalbim namazdaydı ama yeni bir almıştım. Namaz aklıma şiçekler takıldı. Onlar ben yer yapıyordum namazayken böyle. Şunu dikeyim, bunu dikeyim. Onlar meşgul ediyor. Şimdi bakın muhtememler. <gülüyor> alemi misalde, alemi misalde tabii kişi işinde olsun, gücünde olsun, namazda olsun, hacda olsun, tabakta olsun, Arafat'ta, Vakfada olsun böylece. Her insanın her an, her saniye dünyadaki durumu oraya aksediği yansıyor oraya. Bir aile gibi orası. Ama mana iş alem yoğun seyredeceğim. Evet, seyredeceğim. Demek ki mesela namazdayız. Gören kişi âlimi şahadette, maddi aleminde, görünen bir alemde karşıya bakıyor. O maşallah'ın namazı yani. Küçeye yönelmiş, elini bağlamış, boynu bükmüş. Oh ne güzel bir alem vereceği. Ama evli oraya bakmıyor. Evli onun işte, neyse bakıyor. Ali misrana bakıyor, oraya yan bakıyor böylece. Ya. Ne düşünüyor o anda, ne yapıyor anda? o anda? Amacı ne anda buna bakıyor. Ve lan buraya bizlere semillah ekimiz salate lenikri. Ekimiz salate namazı kıl, ne dedikleri bine hatırlaman işin. Yani namazı özü bu demek ki. Namazda Allah tarayi gelici alıyor, hatırlamak Mevlamızı. Benim Rabbim var. Onun huzurundayım ben. Ram beni görüyor biliyor diye hatırlama gerekir belki. Yani Mevladan gafil olmamak. Yine yolcunun biri. Sonradan kervan, hepsinin deve konvoyuna kervan derlermiş. Tek başına gitmiyor tabii kerma'yı şöyle aşamıyor devresiyle. Konvoy yani böyle bir şeye katılıyor, kervana katılıyor gidiyorlar. Bir devresiye gelmiş, bakmış bir han'da konvoy hazır gitmek üzere. Diyor ki başkanına ben diyor namazımı kılamadım, acele ettim buraya gelmek için. Eğer beklerseniz diyor hemen yakında meşhit varmış. Bir buraya diyor namazımı çabuk kılayım geleyim. Peki bekleriz diyor bakın kıl bakalım diyor. Bu namaza giderken niyeti, amacı ne? Namazını çabucak kılmak. Keravana girişmek. Amacı namazı çabucak kılmak. Meşte giriyor, bakıyor mihrabın sağında, hutbenin yanında, minberin yanında, oturan bir mübarek zat. Zamanın kutbu. Beyazı Bistre'nin maddeleri. Zamanın kutbu. Böyle. Meşhur. Herkesin bildiği kişi. Onu görünce, o zaman kutubunu görünce tabii gülüyor şimdi bu. Kenara çekiliyor. Namaz kılıyor ama eğer kutup orada ya tabii bunun gönlünü bilir derdi ne yapacak şimdi namazı şimdi daha güzel kılıyor ama şimdi ben. acele etmişler namazına. Daha namazı güzelce kılıyor. Silahını veriyor. Dua ediyor gidiyor. Efendim işte ben yola gideceğim. Duanızda istirham ederim. Başını kaldırıyor. Açıyor gözlerini. Yavrum namazını kıl sonra git namazın beğenmediği diyor. Daha güzel kılayım diyor. Namaz kılıyor gidiyor. Daha güzel kılıyor işte namazını, Daha yavaş kılıyor. Daha güzel okuyor. Kıraatını tane tane okuyor. Yine gelir selamdan sonra. Efendim işte yola gideceğim. Duanızı istirham ederim. Yine kaldırıyor başlarını. Açıyor gözünü. Yavru namazını kıl sonra gitti. Allah yine beğenmedi. Be diyor. Yine aynı yere geliyor. Artık bütün bildiğini her şey ortaya koyuyor. En güzel namazını kılıyor. O yapabiliyor artık. Gelir, gelir, söyleyince, gelin namazına deyince, evet ben bunu efendim, acaba kusuru ne benim bence? Ben burada olmasaydım, nasıl kılacaktım? Allah el kıl benim. El kıl benim. velayb görüyor. Kevse suresinde İslami'yle Fesalli Rabbike Fesalli li Rabbike Fesalli namazını kıl Rabbi ki Rabbinin için kıl yani kimseye bu eş orta koşmalı tale kimsenin karış on i̇şte. evinde olsun misafir olsun camide olsun nerede olsa olsun namazını aynı kıba gerekiyor bir kimse <gülüyor> Namazın güzel kalırsa ne olur muhtemelenler? Acaba namazı güzel mi? Doğru mu? Kabul oldu mu? Bunun bir alameti, belirtisi var mı acaba dünyada şimdi? Ben bunu insan ölmüştür. Var ama. Ankebu suresinde ayet 45'te. Buyuruyor Mevlamız. İnne salate es-sarekilam tarif cins işin. O beş vakit namaz. Tenha insana meaddir alıkoyu engeller. Neden alif fahşay vel münker. Her türlü fuhşiyattan, şiki amellerden ve her türlü münkeratı insana engeller Yani sözü olsun, fiili olsun, her türlü kötülükten namazını alıkoyar, engeller. Engellemiyorsa onun namaz tam olmadı. Evin <gülüyor> çatısı örtüldü. Kimi şekli bize örtüldü. Ama gene yağmur şere damlıyor. Demek ki bir kusur var. Çıkıp ona araştırma gerektirdi. Bu damlayacak. Damlaması gerekiyor bu böyle. Neye damlayacağı bu? Demek ki namaz namaz kılan kişiye her türlü fuhşiyattan yani gözün arasından elcinasından diricinasından alıkoyması gerekiyor. Her türlü münkeratlar, içkiden, kumardan, yalandan, gıybetten, boş şeylerden alıkoyması gerekiyor insana. Alıkoyması gerekiyor. E namaz kıldığı halde her şey yapabiliyor ama o halde namazını koruyamıyor. Yani çatı onu koruyamıyor. Yine işe yağmur için şey geliyor. Ne gerekiyor? Araştırma gerekiyor. Acaba namazları öyle kusurum var diye araştırma gerekiyor. Demek ki bir kimse namaz kılan kimse eğer fuhşiyattan mümkriyattan artık olmuş, yani artık istek duymuyorlar ama. istek de duymam artık günahlara karşı. Günahlardan tiskilme, soğuma böyle bir şey oluyorsa elhamdülillah çok şükür ne mutlu kimse mutlu. Yani günahtanın soğuma, zikinler böyle. Orada gözün olmaması, hep Allah yolunda geleceğe Allah yaklaşma arzusu varsa İslam içinde varsa. Bu da nasıl olur? Bir kimse kimi çok severse onu çok çok anar. Allah çok seviyorum. Ne de buna şeye alameti? Allah çok anmak yani zikir çok zikirler. Ne zamanlar ayaktayken, otururken, yatarken, yürürken Allah Teala'yı her yerde zikir etmek. Allah gelir, Allah demek. Ya <gülüyor> kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Biraz kelime-i e çabuk cezbe gelir. Çünkü burada nefi isbat vardır kelime-i tevhidde. Nefi isbat vardır. La deken buradaki la nefi olumsuzluk için. Cinsini nefret la. La ilahe, kişi böyle la ilahe kişi bir doğuşacak çekip alemi. Şu alemde ilah olmaya layık hiçbir varlık yok. İnsanlar hep acil insanlar. Evet bugün bir kişi güçlüdür, yeteneklidir, yetkisi vardır, makamı vardır... Ama ne olacak? Yaşlanacak, hastalanacak, yatağa bağlanacak, altına kaçıracak ve ölüp meydan çürilecek. İlah olur mu bunlar? Olmaz Ne yazdık? ne yazdık ki insanla bu potashları insanları. Ne yazık tevhidler. Evet, insanları bu insanlar, ilalastılar bende. Onlar tapınanlar yani. Allah e ile olamadığı gibi hayvan olur mu hayvanlar. İşte Hindular yani Budistler nazarlar inek. Yine hayvan mı yine. Ona tapıyorlar o Bir inek mesela Hindunun dükkana girsin onu dokunamaz. Kesinlikle böyle kutsal tapınlar arkadaşlar. En yani modern bir dükkana girsin bir inek Hindunun Budistin elini sürmez barice. Daha sevinir. Vitre vurur bonusunu, kapasını vurur, onu bunu bu devir, kır, karıştırır. Ondan zevk kadar vereceğim. Yani Yine bunların inancına göre, evet. bu listelere göre nedir? İnanın idreniyle bunu bunu sürdüler, bedenine baktılar. Onu vereceğim. Onun için kutsal yağ bulunan şiddetlerim ben. Vapticam olmuş olanları vereceğim. İnanın şiddetlerine şey alınır avuçlarla böyle. Şimdi ben de sürer bunlar vereceğim. Yine tapınanlar. E bu insanlar bağdaşır mı terler? En üstü numaralı insan. İnsan ile olamadığı göre inek ilah olur mu aşağı? Olur mu? Olur İşte la ilahe derken önce hiçbir bir var olamaz. Ondan sonra yani kalbim temizli çıkay. çıkar. Ondan sonra kalbim illallah. Ancak Allah'tır. Yaradan o. yöneten o. Her şeyin egemini tek Mevlamızdır. La ilâhe illallah. La illallah derken kişi bir meleki yeri göğü yaratan, denetleyen, düzenleyen, denge düzeni kuran, bütün fıta kanlarını koyan ancak evlanı gider otan başlar. Bu işin demek ki ne gerekiyor? Namaz kılan kişi günahtan soğuması gerekiyor, Allah'a vedi. soğuması gerekiyor evvel mi işte filanın komşunun, kızının, arkadaşının, komşunun, yeğeninin işte filan salının, sadı cadı düğünü var. O hemen gitmek istiyorsa henüz daha ham çiğ daha, daha çiğ olamamış. Daha olamamış. Böylece. Ham. O dünün ölürse konuştursun bir haline. Böyle. Olgunlaşmak gerek. Ruh. Olgunlaşacak. Şu olgunlaşacak Ruh mevla güvenilecek. Gönüllü cifreli Rabbik'i muhatap muhatamak. İrci'i ila Rabbike razıyete mevziye. İrci'i ila Rabbike. Allah buyuruyor. Kulun Rabbine dön gel, dön gel. Kop dünyadan. Nefsinden kop. Dön. Davet ilahi. İrci'i ila Rabbike. Kulun dön gel Rabbine. Rabbine gel. Kul Rabbine döner bir şey dünyada. Yani her seviyiyi aşacak rengini aşacak. Allah dediğin yanacak işe. Onu öyle kulluk gelecek mevlamıza. Ruh. O ulaşıyor. Böyle bir ruh ölürken ne olur? Ölümü şey bir arzu. Bu işte manada. Yani düğün gelirse olur mu Ölüm anında, bayram olur. Ölüm anında. Işte. Neden ölüm anında? <gülüyor> Rabbi emit mi, emit mi? Rabbi emit mi? Allah'ım çabuk al beni sana. Al beni. Sonra ne yapar? Canansı yatıyor evde. Yalvuru yakınlarına ne diyor? Acilini acilini kadimuni kadimuni bak. İmkanı salaten tekul adı şerif buharda. Buyuruyor. Şimdi yatıyor bedenini yatıyor böyle. Ruh ayrı tabi. Ruh her şeyi görüyor biliyor böyle. Şimdi bakıyor işte oğlunu bekliyorlar, kızını bekliyorlar, torunu bekliyorlar, şunun oldu bu olacak. İşte ağır alıyorlar. Ağır alıyorlar. Ama o diye işliyor mesela cennetten bahçeye cennetten bahçe mezarı yalvuruyor onlara. Acele edin, çabuk olun, çabuk olun. Yalvuruyor onlara. Niye dinleye geldik bizler? Olgunlaşmaya geldik. Olgunlaşmaya geldik. Böyle bir ruh. Kalır mı toprak mezar altında yatar mı? Yatmaz tabii. Yani. Cevabını verdi mi bir daha hür serbest. Pekke'ye gider, Kabe'ye gider. Biz Peygamberimizin kabri yanına gider. eshabı görüşüyor, görüşüyor, görüşür, ümreler çıkar. Artık onun bir bayramı, umutlu onun velat. da başı neyle başlar? Namazla başlamışlar. Namazla başlamışlar. Yani önce alem ihadette namazı mutlaka bedene kılırmak. Yani şu bedene namazı kılırmak. Ondan sonra namazı güzel kılırmak. Alem misale tam yak yakarsın Huzurda olsun benişe. Olsun. Bir de namazın alem meleküte yansıması alem meleküt. Meleküt melekler alemi yansıması namazı. Bu tabi daha üstün bir makam. Buyur Aleyhisselam adetleri Es salatu miracül müminin. Namaz müminlerin miracı. Dediği mirac o alemde çıkma, tırmanış. Rekut alemde tırmanış. Bence. Miraç bu. Namazda budur. Bence. Namazda her rekatta Fatiha-i okunur. Elham okunur Fatiha. Fatiha'da yedi ayet kelime vardır. Elhamdül Rabbil Alemin. Errahmanir Rahim. Malik-i Yedi ayet kelime vardır. Bence. Her rekatta bu da Fatiha okunur. Yer üç müsehep farzdır. Hanefi de vaciptir. Ama her mersi Fatih okunur. Nedir bu Fatih'e? Yedi ayet-i kerime ile yedi katkıda aşılıyor bunlarla beraber yani gerçek namaz kılabilsek, Allah'a yönelebilsek muhteremler. Gönlümüzü Mevla'ya örebilsek her ayet-i kerimesiyle bir gök açılıyor. Feth oluyor. Açılıyor. Ondan sonra ne başlıyor? Bütün madde alem başlıyor. Melekler alev başlıyor, melekler alemin başlıyor. Mealan buyuruyor bizlere o konuda Bismillahirrahim. Kad eflehal müminun, o müminler felak kavuştu. El müminündeki lam adişim. Yani şu müminler henüz az şey gelmedi kim olukarı, özellikle gelmedi akada geliyor. Şu müminler felaha kavuştu. Fela kişinin amacına ermesi, muadırına ermesi ebedi olarak ama. Mesela uçak düşer, kişi kurtulabilir. Yani felaha, kurtulmanına gelmeyeniz, kurtuluş yeterli değil böylece. Uçak düştü, kişi yaramadan kurtulabilir böyle, kurtuldum der. Ama fela kavuşmadı. Çünkü yarın yine başka bir kaza başına gelebilecek. Ölüm geleceği başına evet. geleceği. Nedir felâ? Cennete girmek. Ölüm çemberini aşıp, kabir azabından kurtulup, maaştan sonra kusurata geçip, bir kimse cennete girdi mi, Artık felâ kavuştu. Ebedi beka alemi arasında Beka alemidir. Kimler buraya girecek cennete girecek? kavuşacaklar. el-müminün işte şu müminler. Kimler onlar? Ellezîne hum. Onların mümin ki fi salatihim haşîun. Namazlarını huşu huzura kılanlar bunlar Bir insan namazını huşuyla kılmasa gene borcunu öder muhtemelen. Namaz kılamama bir olmaz. Sadece. Bir insan namazına kadar yanlış eksik bir olursa yine kılmana bir olmaz. O yolda bulmuş gel gene, gene, onda bir farkı var. Böyle. Ama tam kurtuluş yani ölüm anında hiç korkmadan göğsünü gere gere böyle ilah davet alıp bir baram havasıyla, coşkusuyla dünyadan göçme. Kabaya girdiği zamanlarda meleklere hiç korkma, şekilme meleklerde. Kim melek, kim ki böyle. Gerçek müminler, melekler üstünde oluyor melek, gerçek müminler. Gece kez sormaya. Ben Rabbike. Rabbi kim? E miyim Korkarım bundan ya. Rabbim Allah. Allah'a. Demek ki kim namazını ile kılarsa namaz dünyada ile kılarsa. Yani bedeni sükünde, gönlü Mevla'da. Bedeni sükunda. ne sükundu? Yani gözü secde yerinde. Kaşırmıyor, erilmiyor kımıldanmıyor, bir şey yapmıyor muhtemelen. Bu durumlar mühendisli. Medine mühendislerinde bir Osman Efendi vardı, Allah'ım edersin muhtemelen. Medine mühendislerinde. Ee, babası Buhara'dan Konya'ya gelmiş. Orada evlenmiş. Annesi Konyalı, babası Buharalı. Ondan sonra Medine'ye göçmüşler. Uçuruk yaşında göçmüşler. Medine mühendislerinde. Yani tam Allah dostluğuyla Celle Cale'ye hiç kimse bunu kızını görmemiştir bana ilim ahlak her şey her şey kendisinde. Bir gün buna biri bir soru sordu, Bak, şöyle sordu bana. Hocam dedi şimdi buna biri namaz edindi bazı beni bir yerim kaşınıyor, kaşını bir yerim acaba kaştan bir zararı var mı dedi namaz ederken mı zarar eder mi? Bu tabii fıkıh mesela yani bu herkesin şey, gerekir, gerekir. Fakat bu ona bakır nasıl cevap verdi? verdi Kar dinlerdi böyle. E konuşuyorsa seni kesmezdi böyle. Onu güzel dinlerdi. Sordu. Şimdi buna o bir soruyu üretti şimdi. Cevap verme dedi. ki yavrum dedi Ejitsen'in askeriyeti dedi bir komutu vardı böyle. Hazır ol diye. Bir şey var askeri vardı böyle. Hazır ol diye. Dedi. Yine var mı bu? Var efendim yine. Hazır komutu var. Aslında Peki ne anlama geliyor bu hazır ol dedi? Ne anlama geliyor? İşte komutan hazır ol dedi mi herkes dini duruyor put gibi hiç kımılayamazsın. Hadi duracaksın bu şekilde. Peki yavrum komut verildi hazır oluyor. Komutan komut verdi. O anda bir yerin kaçtı. Kaşıyorsa kaşıyabilir E kaşıyamazsın. Sinek olsa kovamazsın. Arırsa kovamazsın. E yavrum böyle baktı Bir çavuş Onbaşı, teğmen yüzbaşı şu bu. Sa bir hazır ol diyor. Evelimiz sinek konuyor, kaşınıyor, arız ve bir kımlıyamıyorsun böyle. Allah huzurundasın. Allah komut veriyor. Allahu ekber. O teneveldi. Namazda diyor, buna gelmesi toma gerek ki Demek ki huşu iki anlama geliyor. Bedende sükün, yani sükün böyle. Yani kolay kolay böyle kaşınmamak, aklı vermemek, erilmemek, gerilmemek, gözü kaşı sağa bakılmamak, önüne bakılmak, namaza sakin olmak. Bir de gönül de, gönül de Allah olması gönlümüzün de. Gönül Mevla'ya vermek, gönlümüzü de Allah'a vermek diye de şahılıyor. O zaman ne oldu ki? Kuş namazını kılıyor. Bir kimse namazı böyle kılarsa ne oluyor? O kişi namazı kılar iken aleminde onun şey yansıyor. Yani. Bu müsaalimi aşıyor. Melekler bunu görüyorlar. Yani kim ibadet yaparken tabi namazla Kur'an'da zikirde böyle. Hepsi bunu görüyor Kim dünyada bir ibadetini yaparken gerçif anlamında onu yapabiliyorsa yani gönlünü Allah'a vererek biliyorsa o bir şey o bir yaparken o halü melekütte onun bir misali orada devam ediyor böyle. Aynı namaza böyle şey. Onu görüyorlar, o meleküte dua edemek. Ediyorlar. Yalnız şu da var muhtemelen bakınız, bir insan böyle namaz kılarsa o gözü kendine değmez o da başlayın böyle şey. Yeni delmez. Biliyorsunuz mesleemizin sahibi Fatima Muazzam, Ebu Hanife, Şahin Hazretleri. Bu ilk defa 15 yaşında Hacı gittim, gitti, Hacı gitti. Küfeden, Irak'tan gittim, böyle. Hacı gitti. Her yıl gitti. Devereye gitti, yerine gitti, sen gitti. 55 defa Hacı gitti. 70 şefaati devrede. Her yıl gitti Hacı'ya. 54 defa gitmiş, fakat kabe utandık bakmaya bakmuyorlar. İmam Hazım bakmaya 54 defa haceye gitmiş, buna kabe da kabe tar tarif edemiyor. Neden utandım bakmaya diyor. Kabe gidince, kabe gidince, Ya Rabbi, ben bu alışkın buna layık değilim ama. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Peygamber Hazretleri, Saad-i böyle mübarekler bunun tarif ettiler. Burada onun ayak üzeri var. Ben onların ayak basıyorum. Nasıl ayak basabilirim? Layık değilim ama, eh, Ya Rabbi, Rabbim sen nasip ettin, ben buraya geldim arızanlardan böylece. Böyle kenardan böyle başlarını eğer, ya böyle layık değilim diye, böyle tarif edermiş böyle, çekine çekine. 55. son artı ölecek o sene ya. Hacı yine gidiyor. Tam Kabe'nin kapısına gelince kapı açılıyor. Açılıyor. Buna ilahi davet geliyor. Adı Numan'dır aslında. Numan kulum gir içeri. Beytinme gir diyor. İçeri giriyor. E i̇çeri giriyor ama acaba içeri nasıl? İnsan merak ederim öyle. Bak bu İçeri girdiği gibi hemen namaza duruyor. İçeri namazlanırlar böyle. Namazda da gafil olmayayım yani rıkatın dolayı gafil olmayayım diye ne yapıyor? Tek ayağını yere basıyor. Soyanı basıyor. Soyanı sayanın üzerine koyuyor. Yani denge sağlarken rahatlığın gafil olmayayım diye E'lham-ı Şerif'i okutan sonra küretin yarısını atmıyor, yarısını. Yarısını. Tabi onun kıraatiyle böyle, yani tertiyle böyle, ağlıyor ağlıyor, anlam düştüğüne düştüğüne, ede ede kelime kelime, kelime kizle basa basa böyle kelime kelime, kukların yarısını okuyor, bir rekatta rüküye gidiyor böyle. Uzun bir rükü. Kalkıyor, iki seci, uzun sezi yapıyor. Kalkınca, bir yapıyor. İki neyde kalkınca, bu defa da adalet busun diye, sol yana yere basıyor, sayanın üstüne koyuyor. Elhama okuyor, kukların yarısını okuyor böyle. Okuyor, cam verince kapanış diye ağlam başladı. Allah'ın sana layıbaret edemedim, namaz hakkında kalmadım yapmadım peşin. Bunlar leym denen leym, hepsi leva mehutlar, hepsi leva peşin peşin. Kimin gönlü uyanırsa o kimse Allah yapamadığını birincini erer. Rabbim, Rabbim, size öyle bir Rabbimsin ki. Öyle kusla büyüsün Rabbim, kutsa acizim diye müddetler, acizim diye böylece. Bağdatın köy yaşayan bir köylü aile, düşünmüşler ki demişler, demişler Halife'ye avluştuğun zamanında, Abbasi döneminde karı koca, ikisini sapmışlar böyle, ikisini sapmışlar diyor ki birbirlerine <gülüyor> gidelim doğru Bağdat'a gidelim. İddaha gidecekler. Halife'ye ziyaret edelim Halife'ye. Diyor ki anamı iyi ama e, Halife'ye boşuna gidilmez ki. Bana bir şey hediye götürelim bana. Ne götürelim acaba? Ne götürelim acaba? acaba? Bunlar yaşıyorlar. Şöyle yaşıyor bunlar. Onlar en derisi şey su orada. Tatlı güzel sıvır kendisi. Ne götürelim acaba? E, su götürecek su yolda bozulur. Başka şey ellerinde ne yapalım? Ona su götürelim derler. Bir teste. Testeye su koyuyorlar bunlar. Güzel tatlı kuruyorlar bunlar. ye Yürü yürüye bunlar. Bağattaki bir de bakıyorlar ki Dice nehir tam şey, şey işte, akıyor ortasına böyle. Koca bir nehir. Şimdi diyor ki hanımı kolesinden dürtüyor. O görmemiş. Baksana şuna ne bu? Aa, Allah. Yani burada demek ki bu padişahın diye yani halifenin diye bu kadar büyük alma var diyor. Ona işlerin bir destüyüz mi ayıp böyle diyor. Bu evet öfreniyorlar Şimdi demek ki bir kimse Allah Teala'yı bildiği ölçüde ki bunu deniyor marifetullah, arifi billah kişiyi gafeten da Allah bildiği ölçüde o zaman sayım evlad. Gararsileri Atom gibi çeviren bakılır. Atom gibi çeviren galaksileri böylece. Kimin kaç bin galaksi var? Herkesi hareket halinde. Merkezlerden de dönüyorlar böylece. Şu galaksi alemi. Ki madde alemi bu, ki sıfır kalır öbür alemler yanında böyle. O kadar büyük alemler, sonra cennete alemin başlıyor, arş ve küsrüler, o kadar melekulüler böyle. O muazzam bir kâhin evren. Bunları yaratan yöneten hepsini gören bilir Mevlam böylece. Allah bilen kul ne yapıyor? Evet bir namaz kılıyor ama bakıyor ki ah, cansız, tatsız, tutsuz böylece, böyle şey. Bize yok. Allah'ın yapamadığı, Allah'ın yapamadığı böyle şey. Eğer bilirse Allah'tan gafilse o nefsini görür böyle, kendini görür böyle. Gurul ondurlanır. Bir ömreye gider, ooo el öptürür artık. Hacı bu, hacı bu. Hacı o bu. O efendim o el yana varamaz. Efendim namadan çıkar, öksürerek öksürerek, o bir şey yaptı sanki. Şakalan kırışma bu şekilde böylece. Büyükler büyükler muhtemelen ne yaparlar? Allah bilenler. Marifetullah. Marifet bilen olanlar. Allah dostu yaparlar bunlar? Ne kadar yapar yapar ama hayır olmadı, olmadı, olmadı. Öktürenler. Ha an an Hadis Şaban buyuruyor. Şaban, Sahabe. Bunun özelliği nedir? Peygamberin azalttı kölesi bu. Peygamberimiz para buldu mu bir kölesi alır, onu azalt. Hüreyi alır. Bu Seyban da çürüklerine çalınmış. O zamanlar insan çalıyorlar, kaçırıyorlar. Çürüklerine çalmışlar, kaçırmışlar. Derken medyaya gelmiş köle olarak peygamberini aldı. Azalt etti. Peygamberimiz Şaban. Banka ve kredi din, buraya bağlı din. Çiğursun, serbestsin. İsten ana buna git, mevzene git, serbestsin. Şubi durdu, yarasülallah. Ben size ayrılırsam yolu öldürürüm. Denemeyeceğim efendim. Biz geçiye ama böyle müterbiyesi. Geçiye ama Hatta bir sabah namazında, Peygamber alis namazetleri namazı kıldırdı dönü eshabına. Heryum alisiydi. Ben de bir gözle geçirir sahabeleri, bakar durur bakalım. Benim e o sabah şöyle baktı baktı. Siz Şaban'a gözü ilişti. Sordu. Ya Şaban, siyasına namazında iyi de saatin filan. Şirin bakayım gözlerin çukurlaşmış, yüzün sararmış, bitkin bir haldesin. Gece hasta mı oldun? Ne oldu Şaban sana? Dedim Yarısı Allah. Hasta değilim Yarısı Allah derdim yok ama yarışı Allah yasak huku eve gittim. Yatağa oturdum. Okuduk bir yapıyorum, okuyacak okuyorum onları. Aklıma geldi yarışı Allah ölüm var öleceğim. Ölümden korkuyorum yarışı Allah. Mezara gireceğim ama buraya meşte gelemeyeceğim inşallah. Seni göremeyeceğim. Sohbetten yoksa mahrum kalacağım sohbetinden. Bu beni yaktı yaktı. Yaktı mı yarışı Allah kardeşim. Yakterim yarışı Allah anam Ağlama başladı. İçin bilen gele bana. Korkma, üzülme. Resulullah da o aleme gelecek. Mahşerde onu görürsün. O kavuşursun Resulullah'a. Biraz tesliyle buldum ama aklıma geldi ki mahşerde iki yol var. Her fil cennet, her hüküm fil var. Bir grup girecek, gelecek. Cehenneme geçecekler. Ya ben cehenneme götürse beni zabanında zincire bağlayıp da yarasıyor Allah. Yarasıyor Allah. Allah şahidim olsun ateşten korkmuyorum yarasıyor. Yarasıyor ya. böyle. Ama senin hatan da inanmam yarasıyor Allah böylece. Ya. Senin bana kal, ne yaparım da hep Allah'ın sahabeler ağıt kelime geldi. Geldi. Kim Allah'a itaat ederse itaat ederse nebiyle ocak ve mahşer ocaklar. Bilmiyorum konunun uzun olması muhtemelen. Bu sefam görüşünde şimdi. Kandesu sallallahu aleyhi ve sellem izan sarife min salatihi. ki diyor ki Peygamber Hazretleri namazını bitirince bitirince, yani selam verince estağfurullah selahsen üç defa istiğfar ederdi. Bakınız Peygamber. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri selam verince üç defa istiğfar. Ne yapardı? Üç defa estağfurullah Estağfurullah, estağfurullah, Allah afiyet yapamadım Allah'ım. Muhtemelen Allah'ım. Yapamadım. İşte Mevla'nın hasibesi hepimizde muhtemelen cemaatimde işler böyle. Namaz kılmayı, Mevla'ya yönelmeyi, Mevla'yı sevmeyi yeter kadar Fatiha.